Merhaba Söz dinleyenleri. Bu hafta benimle birliktesiniz, ben Gizem. Ee, bu hafta Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu girişiminin düzenlediği 10. Örnekler Konferansı'ndayız. Programımızı katılımcılarla, çocuklarla, sunum ve atölye sahipleriyle birlikte yapacağız. ERG'den eğitim programları sorumlusu Çiğdem Tongal ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçti? Yo yoğun geçmiştir muhtemelen. Aslında e, bugünümüz çok yoğun geçti ama tabii bu e, yaklaşık 8 aylık bir ön çalışmanın emeği bugün. E, biz çok uzun zamandır eğitimde örnekler konferansı için e, hazırlık çalışmalarımızı başlatıyoruz. Özellikle Kasım Aralık ayında e, kendi uygulamalarını yapan öğretmenlerden başvurular topluyoruz öncelikle. Daha sonra bize gönüllü olarak destek veren e, gönüllülerimiz bu başvuruları değerlendiriyorlar. Ve bu konferansta bugün e, sizin gelip e, izlediğiniz sunumların seçilmesi için bize destek veriyorlar. E, daha sonrasında da e, çeşitli atölye çalışmalarını davet ediyoruz. E, farklı kurumlardan insanları gelip e, gün boyunca masalar açıp kendi kurumlarını tanıtmaları için stand köşeleri ayırıyoruz. E, dolayısıyla da aslında bu 8 aylık bir çalışmanın ürünü olduğu için tabi bugünüm çok yoğun geçti. Sesim de herhalde e, bu yoğunluğun nasıl olduğunu e, oldukça açıklıyordur. E, rahatsızlık verdiysem kusura bakmayın. <gülüyor> Yok ya. Söylediğin e, kaç yıldır devam ediyorsun? Ben 3,5 yıldır ERG'deydim. E, bayağı oldu. <gülüyor> Dör, bu da 4. konferansın. Dördüncü kez bu konferansı ko koordine ettim. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür Benim. ederim. Sohbet ettiğiniz Ben de. teşekkür ederim. Merhaba, şimdi Nazgün Doğdu ile birlikteyiz. Ha, merhabalar. Ee, ne zamandan beri bu işin içindesiniz? Gününüz nasıl geçiyor? Ee, ne zamandan? Ben öğrenciyken aslında konferansta çalışmaya başlamıştım. Görevli öğrenci olarak çalışıyordum sadece konferans günde. Daha sonra part time olarak destek vermeye başladım. Geçen sene konferansa. Bu yılda sorumluluğunu e, yürütüyorum full time olarak. Bak, günüm şu an inanılmaz yorgun geçiyor. Ama bir noktada da yorgunluğumu unutuyorum. Sürekli biri bir şey istiyor veya bir yerlere koşturmaktan. Ee, heyecanlı da bitiyor. Yani iki saat, üç saat bir şey kaldı. Ama hani hem yorgunum hem mutluyum. <gülüyor> Değişik birazcık. Peki e, hangi atölyelere katıldınız veya atölyeniz varmış bunun? E, ben hiçbir evet, e, özür dilerim keser gizencim. Ben zaten koordinatör olduğu için ha, ister, koordinatör. E, yani istersen mesela ben başka sorular sorayım. Hani bu seneki mesela atıyorum hani herkese soruyorlar senin için iyi yok ne demek diye. Bakayım, <gülüyor> aslında senin için iyi yok ne demek tamam, falan soruyor mu? Bence devam et keser Volkan oraları. Kusura bakma müdahale ettim. Hayır ben bilmiyordum koordinatör. E, yok yok. <gülüyor> Hafızım o yüzden dur Peki sizin için iyi ne demek? Çalışmak demek. <gülüyor> yani uzun bir süre boyunca çalışmak demek ve temponuzun belli olmaması demek aslında bir noktada. Ee, onun dışında da günün sonunda gönül rahatlığıyla dinlenmek demek. Yani 6 ayın yorgununu atmak demek. Biraz önce da görüştük o da bizi Engin'e yönlendirdi. Siz neler yapıyorsunuz? Ben Eğitimde Yönnekler konferansı ile yaklaşık 6 yıldır çalışıyorum. Onların marka temsilcisiyim, Mira Reklam Ajansı'nda. 6 yıldır Eğitimde Yönnekler Konferansı'nın konsept ve kimliklendirmesini yapıyoruz. Bu sene gördüğünüz böyle bir pazarı andıran zemin fotoğrafının fikrinin bulunması, onun konferans içerisinde kullanılacak bütün malzemelerle aynı dili konuşması... Ee, ve bu malzemelerin üretim süreçlerinin planlanması üzerine bir hizmetimiz var. Ee, uzun zamandır da sivil toplumda çalıştığımız için böyle bu konferans vesaire deneyimlerimiz oldukça fazla. Ee, yaklaşık e, bir ay gibi bir süre içerisinde irili ufaklı 35 parça iş hazırladık. Ee, bir önceki yılın yani etkinliğin, konferansın yapılacağı yılın ee, öncesinde Yaklaşık 6 ay kadar öncesinde Konferans duyurularının yapılmaya başladığı zamanlarda e, O yılki konferansın Konseptine çalışıyoruz ee, Bu konuda nispeten e, Özgür bir birifimiz var ERG tarafında Çünkü hem deneyimli bir ekip Ben de 6 yıldır da bu işin Direkt direkt içindeyim e, Deneyimli bir ekip var e, Kimliklendirmeyle ilgili O yılın kendi konseptiyle ilgili e, Amacımız Eğitimde Yönülekler Konferansı'nın kısaca bir yandan ona biz yok diye kodluyoruz kendi aramızda. Her yılki konseptinin düzgün bir şekilde ama ERG ile de, eğitim reform girişimiyle de e, bağıntılı olacak, yaptıkları hizmet, e, ürettikleri içeriklerle bağıntılı olacak şekilde uyumlu olmasını sağlıyoruz. E, temel noktamız aslında ortaya çıkışta bir konferans ve bu konferansın duyurusunun yapılması. 2 konferans süresince ihtiyaç olacak bütün malzemelerin hazırlanması ve toparlanması artı üretilmesi e, zihinsel olarak da 3 e, de e, eğitim reformu girişiminin kilit kavramlarını karşılayacak bir şey olmalı e, mesela bir, mesela şöyle e, eğitimde örnekler konferansının yaklaşık 3 yıl 6, 7, 4, 5 ve 6. yıllarında başladıktan sonraki bir el konsepti vardı. Parmak kaldıran eller vardı. Ee, Altıyı işaret ediyordu bir el, beşi işaret ediyordu açık bir el. Ondan önce birçok elin, işte parmak kaldıran, işaret eden birçok parmağın ve elin olduğu dördüncü örnekler konferansı yapıldı. O yıldan sonra, altıncısından sonra artık her yıl aynı şeyi tekrar etmek değil. Çünkü zaman değişiyor ve dünya değişiyor. Evet. Bir de el metafor olarak, bir çağrışım aracı olarak çok fazla kullanılmaya başlandı. Yani Birçok iletişimde, bu genel görsel medyada, yazılı medyada nasıl adlandırırsanız çok fazla alanda el görünmeye başladı. Dolayısıyla bir ayrışma ihtiyacı doğdu. Bu ayrışmayı da her senenin konseptini farklı farklı yapma yoluna itti bizi. Yedinci de bir e, kitap motifinin açılmış halinden bir yedi rakamı e, oluşturduk. Sekizinci de bir kalem tıraştan çıkan e, kalem parçasından bir sekiz harfi oluşturduk. Dokuzuncu da birçok eğitim materyalinden dokuzuncu eğitimde örnekler konferansı yazdık. İşte klipsler, kalemler, e, kalem tıraşlar vesaire gibi... Bu seneki konseptte de e, ana kavram diyebiliriz ona. Bu seneki görsel ana kavramda da e, aslında şöyle, onun hikayesi de biraz hoştur. E, Eğitimde Yönnekler konferansı nedir diye bir oturup kendi aramızda konuştuk. E, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden e, öğretmenler, e, hocalar, eğitim dünyasında yakalanan insanlar burada birbirleriyle bir şey paylaşmaya geliyorlar. Biraz Şeyin, fikrin zihinsel süreci bu. Ee, bir paylaşım diye bir kilit kavram var üzerinde çalışılmaya değer. Ee, ne yapıyorlar? Kendi yaptıkları iyi örnekleri burada diğer insanlarla paylaşıyorlar dedikten sonra... ...o zaman eğitimde örnekler konferansı aslında bir pazar alanı diye düşündük. Buradaki görsellikte zaten bir pazar tezgahına yayılmış... Birçok eğitim, saçılmış bir <gülüyor> eğitim malzemeleri. Bu posterde de, bundan sonra konferans içinde kullanılan bütün malzemelerde de aynı şekilde uyarlandı. Ee, ana kavram da bu şekilde ortaya çıktı aslında. Anladım. Benimle sohbet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. İKSV'den Özlem özlemece bile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Neden bu sene İyi Örnekler Konferansı'ndasınız? Çünkü İKSV e, eğitim ve sanat alanının mutlaka birlikte ele alınması gereken iki alan olduğuna inanıyor. Biliyorsunuz de bir kar amacı gütmeyen e, bir sivil toplum kuruluşu, bir vakıf. E, ağırlıklı olarak kültür sanat alanında tabii ki etkinlikler gerçekleştiriliyor. E, ama bu sene e, örnekler Konferansı'nda eğitim ve sanat başlıklı bir özel oturum e, hazırladık. Ve bunun için bir seçici kurul oluşturduk. Yani genellikle kültür sanat alanında çalışan uzmanlardan oluşan bir seçici kurul oluşturduk. Ve o seçici kurul üyeleri eğitim ve sanat alanındaki bu özel oturum için e, başvuru yapan projeler içinden bir işte seçki yaptı. Yedi tane proje seçildi. Bir böyle bir e, özel alan var. Bir de onun dışında bu günkü konferansın açılış konuşmacılarından biri olan Polkoları e, davet ettik. Yani o da bizim çeşitli vesilelerle daha önce birlikte çalıştığımız bir uzman. İngiltere'den gelen bir uzman. Özellikle kültür, sanat ve eğitim alanında onun uzmanlığı da. Ve buraya önemli bir katkıda bulunacağını düşündük. Çünkü malum eğitimde yaratıcılık tartışılıyor. Ee, ve sanat alanında, kültür, sanat alanında hani bunun içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu yüzden İKAS-EV'de bu sene destek veriyor bu alana. Peki yaptığınız oturumda neler konuşuldu? Ee, özel oturumda yani İYÖK'ün formatı içinde biliyorsunuz bir özel oturum var. O özel oturumda zaten seçilen projeler yani seçilen yedi tane öğretmenler tarafından gerçekleştirilen iyi örnek, yedi iyi proje diyelim e, anlatıldı, sözlü sunum yapıldı. Yani öğretmenler birbirlerinden iyi örnekleri dinlediler. Yani içinde yaratıcılık e, sanat projeleri de olan diyelim e, yedi projeydi bunlar yani tabi daha çok başvuru yapılmıştı ama hani bu sene bu kadarı seçildi önümüzdeki dönemlerde eğer yani yine böyle bir oturum yapılırsa umarım daha da artar sayı. Ee, orada birbirleriyle iyi örnekleri paylaştılar. Buna paralel olarak bir de atölye çalışmaları yapıldı. Ee, şu anda mesela Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi'nin yöneticisi Begim Başoğlu bir atölye çalışması yaptı. Orada da Kreatif e, Endüstriler Kütüphanesi ne demek, Kreatif Endüstriler yaratıcı sektörler ne demek, bu alanda bir kütüphane nasıl hizmet verir, mesela bunları anlattı öğretmenlere gibi. Merhaba. bilmeni ve bilmemenin sorumluluğu eleştirel ok okuma atölyesinden Meltem Ceylan Alibeyoğlu ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba e, Meltem Hanım. Gününüz nasıl geçiyor? Gayet keyifli geçiyor. Sabah moderatörlüklerim vardı ve açılış konuşmasını dedikten sonra moderatörlüklerim vardı daha doğrusu. Eğitimde tabii yeni açılımları dinlemek. E, farklı ülkelerden insanların aslında farklı katkıların olduğunu yani ve yeni vizyonla ilgili, yeni gelişimlerle ilgili bilgi vermesi bana çok iyi geldi. Sonraki atölyeler de çok güzeldi. Yani moderatör olduğum sunumlar da çok güzeldi. Şimdi küçük bir ara verdim. E, sonra yine sunmaya devam ediyorum. Keyifli ama. İYÖK'te <gülüyor> e, 10. E, yılı bu. 10 evet. yıldır devamlı geliyor. Evet, aynen. Şöyle söyleyebilirim. ilk e, 2004'te İYÖK yapıldığında ben öğretmen olarak iki başvuru göndermiştim ve o iki başvuru kabul edilmişti. Doğal sayılar ve kesirlerle ilgili matematik öğretmenim ben aynı zamanda. Ee, ondan sonra benim bir parçam oldu. Yani eğitim reformu girişimiyle de çalışır hale geldim. Benim hani böyle her yıl dört gözle beklediğim birçok anlamda benim için yenilikleri açan hem ERG'le tanışmış olmak hem YÖK'le tanışmış olmak çok keyifli oldu. Bu dönemde sadece bir tanesine gelemedim. O da oğlum doğdu ve sadece bir buçuk aylıktı. O nedenle o dönemde gelemedim. Ama sonra oğlumla birlikte de sürekli yerel YÖK'lere gittik. Yani Manisa'dan Kahramanmaraş'a, İzmir'e, e, Karadeniz'e e, ve oğlum da YÖK'lerde büyüdü aslında. E devam <gülüyor> evet aynen devam ediyor. Şimdi can 3 yaşında ama çok yani yerel YÖK'lerle bayağı bir seyahat etti. Yani oradaki farklı itmenlerle tanıştı. Hani oğlum da aslında YÖK'ün bir parçası oldu. Doğmuş <gülüyor> oldu. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki bugün neler Orada şöyle bir şey planladık, felsefe öğretmeni, emekli felsefe öğretmeni ve Türk Felsefe Kurumu'nda da çocuk e, çocuklarla çalışan ve çocuklarla felsefe üzerine çalışan Nuran Direk'le birlikte bir atölye planladık. E, bilme ve bilmemenin aslında hani bireydeki sorumluluğu üzerinde bir çalışma yaptık. Daha felsefe ağırlıklı, e, ben de yöntem boyutunda destek oluyorum. Biraz eleştirel okuma türünde bir çalışma olacak. Ee, saati biraz geç, saat 4 gibi ama bakalım nasıl toparlayacağız. <gülüyor> Kayıtlar bu sene online alındığı için daha önce alındı. Kayıt Şu an katılımcı sayısını bilmiyoruz ama hani her sene dolu oluyor genelde zaten atölyeler. Keyifli bir atölye olacağını umuyorum. Sabah peki başka sunumlara Sabah iki tane katıldım. Biri Meddahlık'la ilgiliydi. Tegev'in e, Zeyrek Birimi'nde yaptığı bir çalışmaydı. E, Meddahlık'la birlikte bölgedeki, yani İstanbul Arkeoloji'nin üzerlerindeki ve çevresindeki tarihi mekanlarla ilgili bir çalışma yapmışlardı ve onu drama yoluyla aktarmışlardı. Ee, diğer bir grupta Bursa'dan e, Kozahan'la ilgili bir çalışma yapmış. Onlar da biraz yerel tarih çalışması yapmışlardı. Onlar da keyifliydi. Onların da moderatörüydüm aynı zamanda. Keyifliydi yani. Peki neden onları seçtiniz? O şöyle aslında, o Ege'den geldi. Ee, moderatör olur musunuz dedi. TGV'de organik bağım var. Hani, e, yerel tarih çalışması da beni heyecanlandıran bir şey. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Yerel tarih çalışması da beni heyecanlandıran bir şey daha önce ben de çalışmıştım yerel tarih konusunda tarih ve bir taraftan da tabi drama öğretmeni yani dram, Çağdaş Drama Derneği'nin drama lideriyim ben. Yapılan çalışmaların her ikisinde de drama teknikleri kullanılmıştı. Hani LG'yi o nedenle tamam bu bana uygun sunumdur diyerek kabul ettim o nedenle. İkisi de çok keyifliydi güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Için. Sağ olun sizi görmek de burada çok güzel. <gülüyor> Şimdi de başka arkadaşlarımızla karşılaştık. Emrecan, Ufuk ve Zerrin ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçiyor gününüz? Benim güzel geçiyor. Atölyeye katıldım bir tane. Ondan az tanıdığım insanlarla karşılaştım. En azından Ufuk'la, Emrecan'la karşılaştım. Projemiz beraber yaptığımız arkadaşlarımdı. Gayet güzel geçiyor. Hangi atölyeye katıldınız? Başka okul mümkün atölyesine katıldım. Benim de iyi geçiyor, daha önce işte öğleden önce okulun standında bekledim bir süre, daha sonra Zerrin ablayla karşılaştık, biraz sohbet ettik, şimdi de buradayız. Benim ikisi de Ufuk'la aynı, sabahtan beri işte okulun standında bekliyorduk, okulu tanıttık, ondan sonra yemeğe geçtik, sonra Zerrin ablanın burada olduğunu öğrenince de hemen yanına gittik yani, sohbet ettik. Atölye katıldınız mı herhalde? Yok. Çünkü standın başındaydık. Abetteydik. Zamanımız oldu. Yani. Peki hangisinde katılın? Kojimizden <gülüyor> bir de gideceğiz. bu? Projemizin e, sunumuna gelecekler. Ondan öncekinlere gidecek misiniz? Ondan önce tekrar bir bakmam lazım projama. Çünkü işaretlediğim bazı sunumlar var. Bunda gidebilirim yani. İlk sene ne oldu? Benim bu üç. Benim Cüvük, o yüzden Ufuk ne yaparsa ben onu yapıyorum yani. Benim de üç. Evet. Merhaba şimdi yanımızda Batuhan Ayda Gül var Merhaba Merhaba. Gününüz nasıl geçti? Gün çok güzel geçti Nasıl yani? Ee, günüm eğitiminde Yönetme Konferansı'na katılan öğretmenlerin Eğitimcilerin, çocukların Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin Enerjilerini, heyecanlarını Gözlemlemekle Ve aslında organizasyonun Kusursuz işlemesi için etraftan işler iyi gidiyor mu, gitmiyor mu ...çözecek sorun var mı, her şey yolunda mı diye bakmakla geçti. Sunumlara katıldın o zaman? Bir tanecik sunuma katılabildim. Hangisi? Bursa'dan bir e, tiyatro, e, drama e, örneğiydi. E, böyle Hatta katılmamın sebebi de öğrenciler tiyatro yaptı başında. Bir beş dakika, beş altı dakika. Güzeldi, Osmanlı. E, e, kıyafetlerini falan giymişlerdi. Hı -hı. Keyifliydi. Ben <gülüyor> Peki sizin için İÖK nedir? Iök? Benim için İÖK heyecan. heyecan. Heyecandır. Paylaşmanın, öğrenmenin, birlikte olmanın heyecanıdır. Benim için İÖK her gün her yıl Nisan ayında çoğu zaman havanın güzel olduğu ve herkesin dört gözle beklediği bir gündür. Biraz da yorgunluktur Biraz da yorgunluktur Biraz koşuşturmadır Biraz bakalım bu sene ne sorun çıkacak Dır <gülüyor> Çok çok çok çok Seneye ne yapacağızdır Bu sene böyle yaptık Seneye ne yapacağızdır Yok keyiftir Bu kadar, bu kadar. Ee, Kaç senedir Peki ERG'lesiniz 10 yıldır 10. Tamam, ayırtından beri buradayım. İlk yöklü buradaydım, son yöklü buradayım. Ama arada bir tane kaçırdım. Niye? Afrika'daydım. <gülüyor> Güzel miydi? Çok. Teşekkür ederim o zaman. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi size gelelim. Semih. <gülüyor> Sudenur. <gülüyor> Şimdi de Semih ve Sudenur'la birlikteyiz. Merhaba, gününüz nasıl geçti? Gün güzeldi. Evet, Biraz daha koşuşturma hocalığı yor yorgunluğu falan vardı. Ama yorgunluğumuzu en azından atölyedeki çalışmalarla falan atmış olduk. Güzel yani. Evet. Keyifli bir keyifli bir gün geçirdik. Ee, topluca bazı etkinliklere katıldık. Hangi etkinliklere katıldınız? Meddah etkinliği, Meddah var. Kulüp etkinliği, Tegem'in evet. yapmış olduğu bir etkinlikte. E, ardından uzun bir dinlenme bölümünden sonra bir oyun etkinliğine katıldık. O çok daha güzeldi. Metta Kulüp Etkinliği'nde biraz daha öğretmenlere yönelik bir projeydi. Evet. O yüzden yani keşke katılmasaydık diye düşünüyorum yani. Ama atölyedeki çalışmamız oyunumuz çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Öğren atölyesinden eğlendiniz yani? Evet. Evet. Evet. Peki o zaman ben teşekkür ederim benimle sohbet ettiğiniz için. E, merhaba, ben de malda e, Bu sefer de Gizem aslında herkesten görüşlerini aldı, ben Gizem'den e, görüşlerini almak istiyorum. Katıldığı ilk Yörüne konferansın. acaba Gizem neler hissetti, nasıl geçiyor onun için? Bugün benim için biraz yorucu ama çok şey eğlenceli geçti. Bir sürü yeni insan tanıdım, insanların fikirlerini öğrendim. Bir sürü sunum dinledim, daha atölyemiz var ona katılacağım. Yorgunluk diyeceğim ben de. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İstersen bana bir daha bölümünü özetleyen bir şey de söyleyeyim. Ne gibi? Yani işte hani şöyle geçti, böyle geçti. Şunlar oldu, bunlar oldu falan diye. İşte hani bugün eğitimde örnek bir konferansındaydık. Program kaydınızı burada gerçekleştik falan gittik. Söyleyeyim. Söyleyin mi sen nasıl kapatmak istiyorsun aslında hmm. Böyle aynı şeyleri söylemiş oluyoruz ya programda biraz yeni konuşuyoruz features farklı bir şeyler de olsun. Tamam söyle. Bugün 10. eğitimde iyi örnekler konferansındaydık. Burada çektik programımızı. Haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın. what we can't keep his mind of a honey what Ill was where it told